Kasas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 88 ayettir. Hz. Musa aleyhisselamın kıssasının Kur'an-ı Kerim'de en tafsilatlı anlatıldığı bir sure olması itibariyle El-Kasas adını almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir. Netlu İnanacak kimseler için sana Musa ile Firavun'un arasında geçen olayların bir kısmını gerçeğe tam uygun olarak anlatacağız. İnne Firavun alâ fil ardı ve ce'ala ahleha şi'a yastad'ifu ta'ifeten minhum yudabbihu abnâahum ve yastahî nisâahum innehû kâne minel mufsidîn Doğrusu Firavun, ülkesinde, Mısır'da zorbalık yaptı, büyüklük tasladı, halkını çeşitli fırkalara ayırdı. Onlardan bir topluluğu, erkek evlatlarını kesmek, kız evlatlarını ise hayatta bırakmak suretiyle, özellikle zayıflatmak istiyordu. O, bozguncunun tekiydi. <gülüyor> Biz ise o ülkedeki güçsüzlere ihsanda bulunmak Onlara dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak, onlara dünya hakimiyeti vermek, Firavunu, Hamanı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyordu. <gülüyor> خِفْتِ عَلَيْهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي رَادُّوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Bunun içindir ki, Musa dünyaya gelince, Annesine şöyle ilham ettik. Onu bir süre emzir. Şayet, onun başına bir şey geleceğinden endişe edersen, ırmağa bırak. Hiç endişe etme, hiç üzülme. Zira biz onu sana kavuşturacağız ve onu resullerden yapacağız. Verintaqahu alufid'aun liyakoonalhum aduwa wa hazala. Innafir'aun wa haman wa jinooduhumakanu khawtii. Firavun'un ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da, Haman da, askerleri de yanılıyorlardı. وَقَالَتْ <gülüyor> Firavun'un hanımı, onu sandıktan çıkarınca, kocasına, ''Bana da sana da neşe kaynağı olacak sevimli bir çocuk. Öldürmeyin onu. Olur ki bize fayda sağlar. Bakarsın biz onu evlat da ediniriz.'' diyordu kendileri açısından yanlış bir iş yaptıklarının farkında değillerdi. Musa'nın annesi, çocuğunun Firavun'un eline geçtiğini öğrenince, aklı başından gitti. Onun dışındaki her şeyi unuttu. Eğer biz vadimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik, neredeyse işi açığa vuracak, gidip çocuğa sahip çıkacaktı. İşte bu haldeyken annesi Musa'nın kız kardeşine sen fark ettirmeden onu izle dedi. O da kendisini ele vermeksizin kardeşini uzaktan gözetledi. Biz daha ilk günden itibaren... Onun süt emziren kadınların memelerinden emmesini önlemiştik. Kız kardeşi bu durumu öğrenince onlara, ona güzelce bakabilecek, onun iyiliğine olan her işi yapacak bir aile tavsiye etmemi ister misiniz? dedi. <gülüyor> Böylece onu annesine kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, tasalanmasın ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu, fakat insanların çoğunun bunu anlamadıklarını öğrensin. وَلَمَّا بَلَغَى Musa, yiğitlik çağına erip olgunlaşınca, biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız.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 İnnehu Musa bir gün halkın habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. İki adamı birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri kendi kavminden, öbürü ise düşmanının kabilesinden idi. Hem şehrisi düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten sattırıcı açık bir düşmandır. Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Kâle Rabbi lil Ya Rabbi dedi, bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam. Ve Sabahı kadar endişe içinde etrafı kontrol ederek geceyi geçirdi. Sabahliğin bir de baktı ki, Dün kendisinden yardım isteyen soydaşı yine imdadına çağırıyor Musa ona belli ki sen azgının tekisin dedi. Pelamma en arada en yaptış billedi huwa jun lehuma qala Musa qala Musa aturid en taqtulani kama qatalta nefsen Bununla beraber Musa hem kendisinin hem de soydaşının hasmı olan adamı tutup onları ayırmak isterken soydaşı kendisini yakalayacağını sanarak ne o Musa dedi dün bir adam öldürdüğün yetmemiş gibi Bugün de beni mi öldürmek istiyorsun? Senin tek isteğin ülkede bir zorba olmaktır. Asla ıslah etmek, para bulmak istemiyorsun. Çok geçmeden... Şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki: Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim. <gülüyor> Hemen oradan ayrılıp hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı. Ve şu zalimler güruhunun elinden beni hala seyle yaran bir diye yalvardı. وَلَمَّا تَوَجَّهَ Medyan tarafına yönelince umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir dedi. وَلَمَّا وَرَدَ مَاا Mecminden nas su orada davarlarını suvaran bir grup insan buldu onların gerisinde de kendi hayvanlarını uzakta tutmaya çalışan iki kadın gördü. Siz niçin bekliyorsunuz diye sordu. Onlar da, çobanlar hayvanlarını suvarıp ayrılmadıkça biz suvarmayız. Babamız da hayli yaşlı olduğundan iş bize kalıyor, diye cevapladılar. rabbi <gülüyor> inni bunun üzerine onların davarlarını su vardı. Sonra gölgeye çekilip, Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtaçım diye dua etti. Fajatı ihdam ma temşi ala isthiya. Qalat in abi yeduuk liyajziyak ajra ma s quysala. Falam ma jatı hu vqus alahi al qassas. Qalat la tḫf. Az sonra o iki kızdan biri utangaç bir tavırla yürüyerek çıka geldi ve bize sunduğun suvarma hizmetinin ücretini vermek üzere babam seni davet ediyor dedi. Musa onun yanına girip başından geçen olayları anlatınca o zat endişe etme. O zalimlerin elinden artık kurtuldun dedi. Kâlet işdâhü mâ اِنَّ <gülüyor> خَيْرَ Kızlardan biri, babacığım dedi, bunu işçi olarak tut. Zira senin çalıştıracağın en iyi adam, böyle kuvvetli ve güvenli biri olmalıdır. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَةَ اَشْدَبْنَ فَاِنْ اَتْمَنْتَ عَشْرًا Babaları ona, kızlarımdan birini seninle evlendirmek istiyorum. Buna karşılık sen de sekiz yıl yanımda çalışırsın. Şayet süreyi on yıla çıkarırsan, o da senin ikramın olur. Ben seni zahmete sokmak istemem. İnşallah benim dürüst bir insan olduğumu göreceksin. <gülüyor> Musa, bu seninle benim aramızdaki bir sözleşmedir. Bu iki müddetten hangisini yerine getirirsem buna itiraz edilemez. Yaptığımız bu sözleşmeye Allah da şahit olsun dedi. فَلَمَّا قَضَى مُوسَا الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوْا اِنِّي آنَسْتُ نَارًا Musa müddeti tamamlayıp ailesiyle Mısır tarafına doğru yolda giderken dağ tarafında bir ateş fark etti. Ailesine durun dedi. Ben bir ateş fark ettim. Gideyim belki yol hakkında bir bilgi alır veya bir ateş koru getiririm de, Ateş yakıp ısınma imkanı bulursunuz. Oraya varınca, kutlu mekandaki vadinin sağ tarafında bulunan ağaçtan şöyle nida edildi. Ey Musa! Rabbül Alemin olan Allah benim! <Sessizlik> يَا مُوسَا Haydi asanı yere bırak. Musa onun çevikçe hareket eden bir yılana dönüştüğünü görünce derhal kaçtı. Bir kere olsun dönüp arkasına bile bakmadı. Gel Musa endişe etme çünkü sen güven içinde olanlardansın. Usluk yedekâ fî ceybîkâ tekrûc beydââ min gâyri Elini koynuna sok. Şimdi çıkar. İşte kusursuz, pırıl pırıl ışık satıyor. Yılana karşı korkudan ötürü tavır alma sahikiyle, Kanat gibi açılan kollarını, Kendine çekip toparlan, korkma artık. İşte bunlar, Rabbin tarafından, Firavun ile onun ileri gelen yetkililerine gönderilen, iki mucizedir. Onlar gerçekten, iyice yoldan çıkmış bir güruhtur. قَالَ رَبِّ اِنِّي قَتَلْتُ dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. وَأَخِيْ هَارُونُ هُوَ <gülüyor> Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. Kâlesene şuddü arddaka bi'ahîka ve neca'alu lekuma sultanan felâ yasinûne ileykuma... Allah Teala şöyle buyurdu. Seni kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tabi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz.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 sırf uydurma bir sihir. Hem böylesi bir iddianın peygamberlik davasının veya sihrin önce yaşamış atalarımız zamanında bulunduğunu da işitmedik. Wa Musa Rabbi a'lamu bimen ja'a bil huda min 'indihi ve men takunu lehu 'aqibatu ddarb innehu la Musa da, kimin kendi tarafından hidayet getirdiğini ve bu dünya hayatının sonunda hayırlı akibetin kime nasip olacağını Rabbim pek iyi biliyor. Şu bir gerçekte ki, zalimler iflah olmazlar. Allah'ın cezasından kurtulamazlar. لَكُمْ مِنْ dedi ki Ey benim danışmanlarım ve devlet adamlarım ben sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum Haman, haydi benim için tuğla ocağını tutuştur, balçığı pişir, fazlaca tuğla imal ettirip, benim için öyle yüksek bir kule yap ki, belki de onun vasıtasıyla yükselip, Musa'nın varlığını iddia ettiği tanrısını görürüm. Aslında ben, onun yalancının biri olduğu görüşündeyim ya, neyse. و استكبره و جنوده في الارض بغير böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam Tanrın Biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatı verdik. İşte bak zalimlerin sonunun ne olduğunu gör. Ve وَيَوْمَ Onları, insanları ateşe çağıran önderler yaptık. Bu dünyada halkı çalıştırıp, desteklerini sağlasalar da, kıyamet günü en ufak bir yardım bile görmeyeceklerdir. Bu dünyada arkalarına bir lanet taktık. Kendilerine lanet yağdırılıyor. Kıyamette o büyük duruşma gününde ise en çok nefret edilenlerden olacaklardır. Wa laqad atayna Musa'l kitabe min ba'di ma helakna'l qurune'l ula basair <gülüyor> basair lin nasi ve huda وَرَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Biz daha önceki bazı nesilleri imha ettikten sonra, insanların vicdanlarını aydınlatacak, basiretlerini açacak bir delil, bir hidayet rehberi ve bir rahmet tezahürü olmak üzere, Musa'ya Tevrat'ı verdik ki, düşünüp ibret alsınlar. Ama bunu yapmadılar. Sen ise ey Resulüm, Musa'ya emrimizi vahyettiğimiz sırada, sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. وَلَاكِنَّا <gülüyor> Bilakis biz seninle onlar arasında birçok nesiller yarattık. Ve onlardan sonra birçok çağlar geçip gitti. Sen medyen halkı arasında oturmuş da ayetlerimizi onlardan okuyarak öğrenmiş de değilsin. Fakat seni rasul olarak biz gönderdik ve bunları biz vahyettik de o sebeple biliyorsun. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اِذْ نَذَيْنَا وَلَاكِنْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ من قبلك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Hem biz Musa'ya seslendiğimiz zaman sen dağın yanında da değildin. Fakat, düşünüp ders alsınlar diye, daha önce kendilerini uyarmak üzere peygamber gelmemiş olan bir halkı uyarıp, aydınlatman için, Rabbin tarafından bir rahmet eseri olarak, seni Resul yapıp, orada cereyan eden şeyleri sana bildirdik. Ve <gülüyor> lelâ musibete ve senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde ey ulu rabbimiz Dünyadayken bizi de peygamber göndermiş olsaydın, biz de ayetlerine uyarak müminler arasına dahil olurduk, demesinler diye seni elçi gönderdik. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْ لَا مِثْلَ مَا اُوتِيَ مُوسَىٰ اَوَ يَكْفُرُوا بِمَا اُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلِ Buna rağmen, yine de kendilerine tarafımızdan, hakikat, yani Kur'an ve Peygamber gelince, Musa'ya verilen mucizelerin benzeri ona da verilse ya, diyorlar. Oysa daha önce Musa'ya verilen vahyi de inkar etmemişler miydi? Ve hatta, Bunlar birbirini destekleyen iki sihir, aldatmaca, biz hepsini reddediyoruz demişlerdi. Kul bi min in kuntum De ki, bu iddianızda tutarlıysanız, bu iki kitaptan daha doğru, daha muteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin ona tabi olayım. E illem yestecibu leke ta'lam ann ma yettebi'un ehwa'uhum ve men adalla mimmen ittaba'a hawaahu bighayri huden min Allah. İn Allah la yehdi'il eğer senin bu davetini kabul etmezlerse, bil ki onlar, sadece heva ve heveslerine uymaktadırlar. Halbuki Allah tarafından bir delil olmaksızın, kendi heva ve hevesine tabi olandan, daha şaşkın ve sapkın kimse olabilir mi? Allah, zulmü kendine meslek edinen kimselere hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.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 Biz zaten daha önce de Allah'a teslim olmuş kimselerdik. <gülüyor> i̇şte onlar gösterdikleri sabır ve sebattan dolayı çifte mükafat alırlar.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 sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir. وَقَالُوا اِنَّ التَّبِعِ الْهُدَى مَعَةَ ad مِنْ عَضِّنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ذَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ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 <Gülüyor> Senin Rabbin, ülkelerin ana kentlerinde halka ayetlerimizi okuyan bir elçi göndermedikçe o ülkeleri imha etmez. Biz zaten, Ahalisi zulmü meslek edinmiş olandan başkasını imha etmeyiz. Size verilen nimetler, geçici dünya metaı, dünyanın süsüdür.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 Nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şerifler diye seslenir. Kendileri hakkında,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 ne gibi bir cevap vermiştiniz, tutumunuz ne olmuştu? diye seslenir. <gülüyor> Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz. فَأَمَّا Ama inkardan dönüş yapıp, iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler, felah bulanlardan olmayı umabilirler. مَا <gülüyor> Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeritlerden münezzehtir, yücedir. <gülüyor> Senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir. Ve huvallahu la ilahe illa hu, lehul hamdu fil ula vel ve lehul hukmu ve ileyhi Odur Allah. Ondan başka yoktur ilah. Başta da, sonda da, Dünyada da ahirette de bütün hamdler, güzel övgüler O'nadır. Hüküm yetkisi O'nundur. Sonunda varacağınız yerde O'nun huzurudur. Kul arayytum in cealallahu aleykumulleyle sagmeden ila yevmil qiyamet men ilahun gayrullahi ye'tikum bidiyâ. De ki, söyleyin bakalım, eğer Allah, geceyi ebedi olarak uzatıp, kıyamete kadar karanlık yapsa, Allah'tan başka size gündüzü getirecek Tanrı var mıdır? Hala dinleyip kabul etmeyecek misiniz? Kul arayitem in cealallahu aleykum enharasermadan ila men ilahun gayrullahi yatiyukum bileylin teskunun fi afalatubsirun deki söyleyin bakalım gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa Allah'tan başka koynunda istirahat edip sükunet bulacağınız geceyi getirecek Tanrı var mıdır? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? O Rahmetinin eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki geceleyin istirahat edesiniz gündüzün de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve onun nimetlerine şükredesiniz. Ve yevme yunadîhim fe yekûlu eyna şurakâ'illezîne kuntum tez'umûn Allah'ı bir tanımayıp ona şükür yerine şirke girenlere ise gün gelecek o şöyle seslenecek. Ortağım olduğunu iddia ettiğiniz şerikleriniz nerede? Ortaya çıksınlar bakalım. Ve min kulli o gün, her ümmetten birer şahit çağırırız. Resulleri yalancı sayanlara da, Haydi bakalım, varsa delilinizi ortaya koyun, deriz. O zaman onlar, hak ve hakikatin Allah'a ait olduğunu kesinlikle anlar ve uydurdukları tanrılar ise, Ortada görünmez olur. İnna qawun ka min qawm Musa alayhim min ma la tafrah inna Allah la al Yoldan sapanlardan biri olan Karun da, Musa'nın ümmetinden olup, onlara karşı böbürlenerek zulmetmişti. Ona, hazineler dolusu öyle bir servet vermiştik ki, o hazinelerin anahtarlarını bile güçlü kuvvetli bir bölük zor taşırdı. Halkı ona, ''Servetine güvenip şımarma, böbürlenme, zira Allah böbürlenenleri sevmez.'' demişti. Allah'ın sana ihsan ettiği bu servetle Ebedi ahiret yurdunu mamur etmeye gayret göster. Ama dünyadan da nasibini unutma. İhtiyacına yetecek kadarını sakla. Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara iyilik et. Sakın ülkede nizamı bozma peşinde olma. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez. قال إنما أوتيتوه على <Sessizlik> Karun, ben bu servete مِنْ ve becerim sayesinde kavuştum, هُوَ Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helak etmişti. Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçlara hakkında soru sorulmaz. <gülüyor> Dünya hayatına çok düşkün olanlar. Karun bir gün yine bütün ihtiyam ve şatafatiyle halkının karşısına çıktı. Karun bir gün yine bütün ihtişam ve şatafatıyla halkının karşısına çıktı. Dünya hayatına çok düşkün olanlar, Keşke bizim de Karun'un ki gibi servetimiz olsaydı. Adamın amma da şansı varmış, keyfine diyecek yok dediler. <gülüyor> Ahirete dair ilimden nasibi olanlar ise. Yazıklar olsun size! Bu dünyalıkların böylesine peşine düşmeye değer mi? Oysa iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, Allah'ın cennette hazırladığı mükafat elbette daha hayırlıdır. Buna da ancak sabredenler nail olur. فَخَسَتْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضِ فَمَا Derken biz onu da sarayını da yerin dibine geçiriverdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi ne de kendi kendisini savunabildi. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسِبْنَا بِنَا اللَّهَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ daha dün, O'nun yerinde olmaya can atanlar, bu sabah şöyle dediler. Vah bize! Meğer Allah, dilediği kimsenin rızkını bol bol verir, dilediğinin rızkını kısarmış. Şayet Allah bize lütfedip korumasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Vah vah! Demek ki gerçekten kafirler iflah olmazmış. TİLKEDDARUL AKHİRATUNA CİĞALUHA LİLLEZİNE LA YURİDÜĞUNA ULUVAN FİL ARDİ VELA FESADA TİLKEDDARUL AKHİRATUNA CİĞALUHA LİLLEZİNE LA YURİDÜĞUNA ULUVAN FİL ARDİ Ama ahiret diyarına gelince... Biz orayı, dünyada büyüklük taşlamayanlara, fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz. Hayırlı akibet, günahlardan sakınanlarındır. من جاء بالحسنة فلهو خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئة إلا ما كانوا يعملون kim iyilik yaparsa, ahirette ondan çok daha iyi bir karşılık görür. Kim kötülük işlerse, bilesiniz ki kötülük işleyenler ancak yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. İnellediğiba aley kur <gülüyor> dukamez.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 Sakın onlardan seni hiç kimse vazgeçirmesin. Sen insanları Rabbine ibadet etmeye davet et ve sakın müşriklerden olma. Ve la ted'u ma'allahi ilahan La ilahe illa Kullu shay'in halikun illa vejhu. Lehul hukmu ve ileyhi